Hristiyan olanların evinde namaz kılınır mı? diye bir soru var. Yani şimdi Resulullah aleyhissalatu vesselam bir hadis şeriflerinde şöyle buyuruyor. Cü'ilet liyel erdu mescida yeryüzü bana mescit kılındı. Şimdi Hristiyanın, Yahudinin, mecusinin veya herhangi bir ateistin evinde insan isterse namazını kılabilir. Yeter ki orada kendisinin dikkatini dağıtacak efendim işte haram bir şey heykel mekel gibi bir şey olmasın veya müstehcen bir resim olmasın karşısında değil mi? Yani evet. namaz ibadetine engel olacak bir görüntü, bir malzeme, araç gereç olmasın. O zaman namazını kimin evinde olursa olsun istediğin gibi kılabilir. Evet.